Kıymetli dinleyenlerimiz. Ramazan şerifin faziletlerinden, bereketlerinden, rahmetlerinden, nurlarından, mağfiretlerinden yararlanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günler çok azalmıştır. Mübarek gün, işte 21. gecenin günü. 21. günü bitiriyoruz. Ve biz de size Ramazan-ı Şerif'le ilgili faziletleriyle ilgili bazı hususlarda beyanlarda bulunmak istiyoruz. Hadis-i Şeriflerden, rivayetlerden size Ramazan-ı Şerif'in ne büyük bir ay olduğu ve bundan ne kadar istifade etmemiz gerektiği ve çıkmadan şurada az bir şey kaldı. Çıkmadan evvel işte telafi etmek, tedarik etmek artık hele ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca yani Ramazan-ı Şerif Farz edildikten sonraki hayatını kastediyorum tabii. Ramazan-ı Şerif, Medine e, döneminde farz kılınmıştır. Hayatı boyunca dediğim, yani vefatına kadarki dönemde, hafta geçirdiği, Mescid-i Nebevi'den çıkmadığı, Kadir Gecesi'ni aradığı, ibadetlerini çoğalttığı, hiçbir gecede, hiçbir günde ibadet etmediği kadar ibadeti fazlalaştırdığı, Zaten hayatı ibadetle geçiyordu ama tabi bu son on gecelerde, on günlerdeki faziletleri e, elde etmek için sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ibadete haris idi, ne kadar zikre e, düşkün idi, ne kadar namaza zaten. Salah, gözümün nuru namaz. Gözümün aydınlığı namaza konuldu. Cuhilet, kurratu anif Yani bir insan e, en fazla neyine kıymet verir? Gözünün aydınlığına kıymet verir. Yani Gözün ışığı ne demek? Gözün görmesi ne demek. İnsan görmediğini bir farz ettiği vakitte bütün dünya karardı. Hiçbir şeyden bir şey anlamazsın yani. Hiçbir zevk alamayacak hale gelirsin. Görme nimeti kadar büyük nimet var. İşte benim diyor bedenimde vücudun efendim şeyi yönetim noktası baş. Beyin başta işte efendim bütün kulak başta, ağız başta, göz başta hepsi başta. Fakat bunların içerisinde de en mühim e, senecek, en çok önem şey nedir? Gözün nurudur yani. Gözün aydınlığı, gözün ışığıdır. İşte bu namaza konmuştur diyor. Ben namazda, e, benim için namaz diyor, gözümün görmesi kadar önemlidir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha da fazla önemlidir. Onun için bugünlerin önemi... Faziletleri ve ihyası bakımından efendim bazı faziletler seyne zikredeceğim. Bazı salih amellere de teşvik edeceğim. Evvela 21. gün olması hasebiyle yani 3. 10'a girdik. Bugünlerin zikri nedir? Ya mu'ti karrikab. 100 kere bu zikri okuyoruz. Bu son 9 gün işte kaldı. 29 çektiğine göre. Efendim bu dokuz günün tamamında ya mu'ti Ey boyunları cehennemden azat eden Allah demektir. Ee, çünkü buyurdu sallallahu aleyhi veahirruykum ve minen nar. sonu cehennemden azattır. Bu mevsim cehennemden azat olma ve beraat alma mevsimidir. İnşallah ilk bölümde rahmete nail olmuşuzdur. İnşallah ikinci bölümde mağfirete nail olmuşuzdur. Yani günahların affına. Şimdi üçüncü bölümde de cehennemden beratımızı almamız nasip olsun. Bunun için biraz gayret lazım der. Yani zikri artırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en fazla zikrini bu mübarek günlerde yapar En fazla namazını bu mübarek gecelerde kılardı. Onun için mutlaka efendim ibadetlerinizi artırın. Ya mu'ti qarri yani ey boyunları cehennemden azad eden ismi şerifiyle efendim sıfatı şerifesiyle Bunlar Mevlamız'ın sıfatlarındandır. Mevlamız'ın sonsuz sıfatları var. Yani e, efal sıfatları yani. E, efal sıfatlarında daire geniştir. E, çünkü bütün işleri yapan odur. Bütün işleri yaradan odur. Onun için her birinden bir isim alır. Yani isim denmez de ona. Özel isim manasına denmez de alem gibi değil sıfat alır. Anladın mı? Boyunları cemden azad eden. Bak aldı bir sıfat. İşte, işte günahlar mağfiret eden. İşte sağlık veren. Işte. Ama şimdi biz sana verdiklerini toplasak senin üzerinde yaptığı işlemler bakımından binlerce milyonlarca sıfatı çıkar. Sırf sana yaptıkları. Yani bu kadar mahlukata yaptıkları var. Ef'ali ilahiye yani. Mevla'nın fiilleri. Dolu. Şimdi biz ondan hangi fiilinin tecellisini isteyeceğiz? Boyunlarımızı cehennemden azat etme fiilinin... ...fiilini bizim hakkımızda işletmesini isteyeceğiz. Yani tecelli ettirmesini. Bu zikrin anlamı budur. En az yüz kere... Estağfurullah demek lazım yüz kere. Sübhanallah ve hamd'i okumak lazım yüz kere. La ilahe illallah. Tabi tarikat yoksa... ...en az yüz kere. Tarikat dersi olansa da beş bin kere de demesi gerekiyor. Beş bin kere. İşte en azından yüz kere... Bir kelime tevhid zikri. Oysa şehadeti çok yapın, istiğfarı çok yapın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Derginin 89. sayfasının başında o dördü bir arada, yani dört emir bir arada bir zikirle işlenebiliyor. O da büyük bir kolaylık oluyor. Artık ezberlediniz herhalde, artık Ramazan'ın sonuna geliyor. Efendim, bu vazifeleri artırmak lazım. Çünkü bir mevsimdir. Mevsiminde çoğu gitti, azı kaldı. Büyük karlar dağıtılıyor, saçılıyor. Büyük bereketler yağdırılıyor. Şimdi bu arada bir insan efendim mahrum olmaması lazım. Gaflet etmemesi lazım. Hadi 10 gün, 20 gün ne ettin, ettin. Yine gaflet ettin. Teravihleri kaç, kaytardın, kaçırdın. Beş vakit namazı aman ona hiç müsaade ve müsamaha yok. Onu konuşmak bile istemiyorum. Bir vakit namazı e, kaçmasını ağzıma almak istemiyorum yani. Bizi dinleyenlerden bir kişi de böyle bir durumu olmuştur diye düşünmek bile istemiyorum yani. Onu hiç konuşmuyorum. Ama Belki teravihlerde kaytardınız, kaçırdınız, bir şeyler ettiniz. misafirlere gittiniz. Yok misafir geldi falan. Lüzümsüz lüzümsüz bahaneler neyse. Olmuşsa şimdi bu son on gecelerde hele dün gece 21. gece hem tek geceydi. Ya bu, bu son gecelerde kaçıranlar aklını kaçırsın gece Kişi tımarhaneye yatsın yani. Aklını kaçırsın dahi. Yahu de e, on tane gece bu ya. Ve leyalini aşır. On gecelere yemin ederim. Ayet kerimesindeki bir manaya göre yani. Bir manası da Ramazan'ın sonun gecesine yemin ederim diye tefsir eden müfessirler de vardır. Mevla'nın yemin ettiği gecelerdendir. Her halükarda Allah'ın kasem ettiği, tazim ettiği, değer verdiği gecelerdendir. Ona zaten şüphe yok. Her halükarda. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cami şeriften çıkmadığı geceler sadece bu geceler yani. Senenin içerisinde kainat efendisi kadar ibadete düşkün. Onun kadar zamanını iyi kullanan Onun kadar faziletleri bilen Kimse olamaz e Peki o hangi gecelerde camide yattı? Sadece bu on gecede ya Buradan sen anlasana ki Bunlardan büyük gece yok ta İtikaf bile anlatıyor bu işi yani Çünkü neden? Hiçbir şey kaçırmayayım Yani işte eve gidersin gelirsin Yine arada bir laf olur bir söz olur O bir şey der bu bir şey Hep, hep camide durmuş ki hiç zikirden gaflet etmeyeyim. Ne mutlu itikaf yapabilen kardeşlerimize. Cami şeriflerde. Bunların sayısı çok azdır. Belki de azaldıkça da azalıyordur yani. Pek artıyor mu azalıyor mu onda şeyini bilmiyorum. Belki diyanet müsaade alınıyor ya diyanetten. Bilmiyorum izin veriyorlar mı? Biraz veriyorlar gibi de duydum son zamanlarda yani. Bir ara vermedi 28 Şubat sürecinde falan. Bir ara verilmiyordu camilerde. Sünneti müvekkide çok kuvvetli sünnet yani terk ettiriliyordu. E, i̇mam müezzin ne yapsın o da memur yani. Mütlük izin i̇mam imam müezzin veremez ki. Ondan sonra e, mesuliyetli değiş. Adam itikafa diye kalımda gider saati çalar. Ondan sonra halıyı çalar yani. Bu da mesuliyetli bir iş. İmam müezzin de nasıl girsin o işin altına? Hasılı? E, Tabi e, şimdi verildiğine dair e, haber alıyorum ama. İnşallah artar, inşallah teşvik edilir. Diyanet mesela böyle bir hutbe okutabilirdi. Geçen cuma hutbesinde. E bu konu hiç geçmedi. Hiç geçmedi yani. Halbuki geçen cuma okunacaktı ki artık yani dün girilmeliydi yani akşam mezanından evvel dün girilmeliydi. Mesela ancak cuma hutbesinde bu. Veyahut bir hafta evvelinden hazırlık için hadi bir hafta evvel okunabilir. Ne kadar sahih hadis-i şerifler var. Ne kadar kuvvetli sünnet. Sünnet-i Mahallede bir kişi girse hepsinin adına o sünneti kurtarmış oluyor. Bir de müekkede bir de kifaye. Kifaye yani. Ne demek? Birinin yapmasıyla öbüründen düşmüş oluyor. Mesela bir mahallede ki camide hiç kimse itikafa girmedi. O kuvvetli sünnet. Teravih gibi sünnet. Yani teravih nasıl kuvvetli sünnet itikaf öyle bir şey. Sen şimdi bir kişi iki kişi kurtardı bütün mahallenin namusunu, şeyini, şerefini. Ama şimdi hiç kimse girmeyince bir mahallede ne bir mahallesi ya? Bir ilçede belki de bazı ilçeler var Bir tane giren yoktur İlçede yoktur yani Ne kadar şey Acınacak bir durum sünnetlerin terk edilmesi Bakımından Öldürülmesi bakımından Şimdi e, Hiç kimse girmeyince ne oldu Bütün mahalleli veya bütün ilçeli Hepsi O sünneti terk etmiş oldu İki yani halbuki deselerdi ki Biz sizin iftarlığınızı savrunuzu getiririz siz camiden çıkmayın, ibadet edin. Hani hani adamın belki e, çoluğu çocuğu yok getirecek. Hani evinde yemeği olur da adam çıkamıyor. E, birisi de ona iftarlık, savruluk getirmezse e, o da çıkamazsa, geleni de olmazsa bu sünnet e, efendim, terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalınacak. Onun için birisi dese ki, evvelce vardı böyle adamlar. Oho! Biz Rize'de, pazarda Tütüncüler köyünde o vakit 79'da 80'de bir itikaf bir keresinde de Hurşit Efendi vardı Allah rahmet eylesin. O da itikafta vardı. Yahu köyde köyde <gülüyor> Rize'de beki de itikafa giren yok ilde. Biz pazarın 12 kilometre daha köyünde 40 kişi mi 50 kişi mi itikafa girdik. Şu bolluğa bak ya yani, medresenin bereketi. Ya bir yemek geliyordu köylüden Samimi söylüyorum ondan mı şeker hastası olduk o da belli değil. Yani mahfile giremiyorduk. Dolu mahfil vardı büyük bir mahfil vardı üst kata mahfil deniyor. Mahfile bir geliyorduk tepsiden börekten baklavadan köylüce baklavalar da çok hoş olur. Böyle bakıyorduk lan nereye ayağımızı basacağız tepsilere basmayalım diye zor yürüyorduk. Millet böyle ikram. Yani oranın milleti çok ikramcıdır. Hocalara şeyler çok ikram ederler millete. Ya. Müslümanlara, halka. Bunları yaşıyorduk yani. Şimdi tütücülük önünde kaç kişi tefkefa giriyordur acaba? Yani ileriliyor muyuz, geriliyor muyuz? Yani Müslümanlar çok arttı, şu arttı, bu arttı. Cicili bicili başörtülüler çok arttı. Zipli mipli başörtülüler çok arttı. Siz Müslümanlığın artışını onlara mı bağlıyorsunuz? Cami'de itikaf yapanın sayısı arttı mı? O zaman İslam arttı, ilerledi. Ehli sünnet alim yetişti mi? Hatipler arttı mı? Vaizler arttı mı? Ehli sünneti konuşanlar arttı mı? Hiç artmadı. 30-40 sene evvelki hocalar kadar ehli anlatan hoca var mı şimdi? Çok azaldı. 3 kişi, 5 kişi doğru dürüst konuşan var. Sayıla parmakla sayacak kadar. Geri kalan hepsi bir şey karıştırıyor işin içine. Ehl-i düzgün anlatmıyor, taviz veriyor, bilmem. Ya da doğru biliyor, doğru konuşamıyor. Yani o do doğru inanmıyor demiyorum ama doğruyu konuşmuyor, konuşamıyor. O ne der, bu ne der, Şii ne der, Vehhabi ne der? Cık. PKK ne der? Onu bile düşünen hoca var ya. Tabii bu memlekette bu kadar 10-15 vilayet PKK'dan kurtarmak için uğraşıyor devletimiz, hükümetimiz. Bak. nice insanlar bunlara terörist diye mi reşkiya diye mi yani böyle bir zor bir zamandayız. Usulün aleyhine konuşamıyor. Selefiye'nin yenin aleyhine konuşamıyor. Durum bu. Onun için esasen ben ilerleme görmüyorum yani. Gerileme görüyorum. İlimde gerileme var. Şuurda gerileme var. Vaznasat gerileme var. Sünnetlere ittibada gerileme var. Neden? Yani insanlar biraz birbirine yardımcı olmalı. Ve teavenu alel birri ve takva, Takvada iyilikte birbirine yardım edin. Yani adam itikafa girecek. Sen de de ki iftarlığını ben getiririm, çağırlığını ben getiririm. İki kişi veya bir adam sahiplense onu adamcağız belki çoluk çocuğu ilgilenmiyor onlar. Evinde olsa yemeği var ama kim getirecek? Hanımı nasıl gitsin gelsin? Savur vakti, gecenin bir vakti yemek getirsin kadıncağız. Memleketin ortalığı görüyorsunuz. Gece vakti kadın nasıl çıksın gecenin ikisinde? Yani bazı insanların evinde yemeği olur. Ama getireni olmaz. Ya da gidersin derse ki ben hacı neden alırım yemeği getiririm. Onun üstlen bari. Evden yemeğini getir adamın. Ya bunları ben mi anlatacağım? Bunu Diyanet teşvik etseydi daha iyi değil miydi? Bir hafta iki hafta. Yani bütün Türkiye çapında demek istiyorum. Bunun şu kadar fazileti var. Bir gün Allah için itikafa giren. Allah cehennem ile arasında üç handek açar. Her bir handek gökler arasından daha uzak olur. Bu kadar dar şerif var. Yani ne kadar müjdeler var. O sonra yetmedi mi sana sünneti müekkede olması. En kuvvetli sünnet olması. Sonra kim 10 gün itikaf yaparsa kehanelukey hacce teyni ve umre Öyle hatırlıyorum yani. Yakında bakamadım. İki hac, iki umre cevabı var 10 gün itikafta. İki tane makbul hac. Hac çok zor yani. Ama 18 19 sene gidemiyorum. Gözümde kesmiyor. Çok çağırıyorlar ama gidemem yani. Gözüm kesmiyor. Hastayım da. Haç kolay bir şey midir yani? Gidenler bilirler. Ya sen iki tane makbul haç. İki tane umre. Bizim gibileri artık umre bile zorlaştı. Bir umreye gittik üç ay nefesimizi alamadık. Bir hasta oldum kalkamadım üç ay. E gözüm korktu. Yani zor işler bunlar. Kolay işler değilse gençsiniz, sağlıklısınız size kolay gibi gelebilir. İnsanların çoğu iki haç, iki umre. Nerede yapacak bir daha kalan ömründe? Ya bak sen 10 gün itikaf, camide oturuyorsun, Kur'an'ın mukabeleni okuyorsun, mukabeleni dinliyorsun, namazlarını kılıyorsun. İşte. Bir de gıybet dedikodu, iftira yapmazsan, Şimdi bizim millet camide de durmuyor ki arkadaşlar. Camide de durdur. Bizim millet Kabe'de de durmaz. Ben onun için Kabe'de gider, giderim, hep böyle Türklerin olmadığı yerlere giderim. Bakarım Arap, Acem, Yemen falan, onların arasına giderim. Çünkü iki Türk oldum orada, dır dır dır dır. Ya bütün Arap'ı, Acemi, Malezi, Endonezyalısı, bütün dünya orada. Bir tane yan yana konuşanını göremezsin. 70 küsür millet var orada. Kimse yanındakinden muhatap olmaz. Ya muhatap, muhatap diyorsunuz o da çok yanlış bir şey onu da uyuz oluyorum. Muhatap olmaz. Ondan sonra ya tesbih çeker, ya Kabe'ye bakar, ya Kur'an okur, ya uyur. Neyse uysun. Bizimkiler uu, Nasıldırdır? Öndekine yetişir, arkadakine yetişir Köyde şu olmuş, İstanbul'da bu olmuş, şurada bu olmuş Şu şöyle yapmış, bu böyle gitmiş Siyasetten, ticaretten Her şeyi konuşuyorlar Kabe'de ya Nefret ediyorum ya Böyle bakıyorum Bizimkilerin yoğunlukta olmadığı yere gidiyor Çünkü diyorum şu an Araplar da bir şey konuşsa Arapların da ne dediğini anlıyorum O da beni rahatsız eder Dünya konuşsalar. Ama konuşmuyor insanlar Gidin bakın bir cıltlık bir cıvıklık var ki bizde yani. Ciddiyet bırakmamışlar ki millette. İbadet ciddiyeti diye bir şey yok. Adam cuma hutbesinde telefonu açıyor ya. Cuma hutbesinde telefonla cevap veriyor adam ya. Geliyorum diyor müşteriyi tut diyor bilmem ne diyor. Yani böyle bir durumdayız. İnsanlara ikaz edilmiyor. Şimdi hutbelerde imamlar e, dua yapıyor. Bütün millet amin diye bağırıyor. Hepsinin hutbesi gitti. Cuması gitti. Efendi Hazretleri'nin ömrü hayatı hutbete bunu demekle geçti. Ya burada benim dua etme hakkım var derdi. Ve yüzde yüz dua kabul hakkımız var. Hutbe saati kabul saatidir. Bak şimdi ben bir dua edeceğim sizin yüzünden edemiyorum derdi. Amin demeyeceksiniz. Kalbinizden geçireceksiniz. Dilinizden amin demeyeceksiniz. Derdi. Ben derim ben konuşma hakkım var. Hatibim derdi. Ya her hafta bunu söylemekten Efendi Hazretleri. Orası Fatih'in çarşamba göbeği tabi her haftada değişik cemaat geliyordu demek ki. Şu e, işte anlardı belki. Bismillah'dakilerin de hepsi bir şey anlıyor değil yani tabi ki. Bismillah'da diye adam hepsi alim mi şimdi? Efendim bir dua derdi. Yine amin diyen çıkardı. bir <gülüyor> sinirlenirdi yine. Ulan yine ulan demezdi de neyse. Yine amin dediniz görüyor musun derdi. <gülüyor> her hafta efendi bu işte artık dedi ki dua etmiyorum. Böyle dua derdi. Ondan sonra kelimeleri çevirmeye başladı. Mevla'dan niyaz ederiz. Veyahut işte Rabbim böyle yapsın. Falan yani böyle. Şey duaları yapmazdı yani. Affeyle demezdi mesela. Aa, amin hemen patlatıyorlar. Ya hutbeniz bozuldu. Şimdi Diyanet otomatiğe bağlamış. İmamların eline müftülükler yazıda dua vermişler. Bir tane de imam önceden amin kalbinizden diyeceksiniz diyen de yok. Amin demeyene yan bakıyorlar. Niye amin demiyorsun diye. Ve bütün millete hutbesi gitti. Bu haftaya ne bizim geldi işte. Karlıtepe'deydik. Müftü hutbe okudu. O amin. Bütün millet. Ya desene ki mübarek adam amin demeyin. Dedikten sonra da demiyor bari bir de haftaya lazım. Yani bir de haftada burada amin denecek dua lazım. Şaşırttık kaldık. Ben zaten hiç dua etmem hutbede. Hiç. Yani senelerce okuduk biz de hutbe. Hiç dua etmem. Şu adamın cuması gidiyor ya. Öbür dualardan haberleri yok zaten. Milletimiz Milletim da yok. Türkçe dua hiç etmemek lazım. Çünkü bunlar amin demeden duramaz. Millete şuur yok. Bunları ben mi tanzim edeceğim ya? Bu kadar heyetleriniz var. Bu kadar kurullarınız var, kurumlarınız var, vakıflarınız var, kuruluşlarınız var. Yüz binlerce personeliniz var. Türkiye'deki 4 bakanlığa eşit bütçeniz var. 4 bakanlıktan fazla bütçeniz var. Ya mübarek oturun da bu milletin din imanı nasıl kurtulur? Eli sünnet nasıl kurtulur? Efendim bu millete iman nasıl anlatılır? Cuması bozulmaması için ne anlatılır? İtikaf sünneti müvekkede nasıl canlandırılır? Laha ule ve la kuvvete illa billaha Merak etmeyin bana Diyanet İşleri Başkanlığı teklif etseniz asla kabul etmem. Öyle bir şeyim yok ya. Seçimle de gelsem kabul etmem. Bana ne işim mi bitti? Ama ben akıl vermekle mükellefim. Madem aklım Biraz var, bana yetiyor, biraz da artıyor herhalde. Ben de sana anlatacağım arkadaş yani. Sen de dinleyeceksin. Yanlış söylüyorsam yanlış söylüyorsun diyeceksin. Delil getireceksin. Doğru söylüyorsam ya buradan bir fikir alalım, istifade edelim diyeceksin. İslam budur ya. İslam budur. Sen benden alimli olabilirsin, kültürlü olabilirsin. Yüksek makam mevki sahibi olabilirsin. Elde olan beyde olmaz. Bana da bu akıllar verilmiş. Ne yapalım şimdi? Doğruyu konuşmayacağız işte i̇tikaf teşvik edilse, insanlar işte böyle sistemlendirilse, bir cami diye bir şey. Cami, cemaat, yani imam, müezzin, memura dönmüş. İmam cemaatını mahallenin bütün cemaatını bilendir ya. Kimin hasta olduğunu, kimin usta olduğunu bilendir. İmam demek, kim o sene itikafa girecek bilendir. İtikafa giremeyen insanlara demek hasta olmuş, gidip ziyaret edendir, arayandır, sorandır. ...bu kadar cami imamları vazifesini yapsa... ...bu memleket bu hale gelir mi? Bu kadar uyuşturucu olur mu? Bu kadar terörist olur mu? Bu kadar eşkıya olur mu? Memleket adım atsan eşkıya terörist oldu. Vatan haini doldu. Uyuşturucu doldu. Mafya doldu. Bu nereye gidiyoruz? E cami sen gelirse cemaat kıldırırım. E gelirse cemaat kıldırım olur mu? Millete bir şey anlat tabi. itikaf anlat, bir fazilet anlat. Bir Ramazan anlat, bir sevap anlat. Çoğu yer zaten bağlamış merkezi isteme zaten. İmam vaaz etmiyor hiç. Esin imamlar bir şeyler hazırlardı kitaplardan. Bizim gençlik merkezi sistem yokken. E şimdi olsa bir camiden yapılıyor. Öbür imamlar. Hiçbiri bir ayet bir hadis bile kitaba bakmıyor. Çünkü adam diyor zaten merkezi sistem ben de. Abi. Zaten inatay inat, ne inat, kulü valla kıldırıyorum diyor. Böyle evet. mi olması lazım ya? İnsanları teşvik etsene. imamların mevzudundan teşvik etsene. Herkes iki hadis okuyacak, her namazdan sonra ikinden sonra, sonra her gün Ramazan yav şimdi gelenlere iki hadis okuyun. Günün önemine binaen, gecenin faziletini anlatın, işte, teraviden bir fazilet söyleyin. Var mı bunlar arkadaşlar? Yok. Ben de gidiyorum camilere hoş. Durumu görüyorum. Bu iyiye gitmez. Koca bir itikaf sünneti çok geçiştirilmiş bir durumda. Hiç yani ben, işte bizim şeylerden, belki cemaatlerden, bilenlerden, bizim anlattıklarımızdan, işte Efendi Hazretleri cemaatlerden vesaire, bazı tarikat mensuplarından, çok en derin adirattan yani iller, ilçeler, camiler Bomboş Yazık değil mi koca sünneti müekkede terk edilsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hiç terk etmediği için sünneti müekkede olur. Mesela ikindinin evvelki sünneti Sünneti gayri müekkede Şimdi Bazen ara sıra kılmadığı olurdu ikindinin ilk sünnetini onun için gayri müekkede olur. Ama mesela Öğlenin ilk sünneti müekkede Ne demek hiç terk etmemiş Öğlenin son sünneti müekkede Sabahın sünneti Zaten son sünneti yok Sabahın sünneti Akedül müekkedat. Müekkedlerin en kuvvetlisi. Yolculukta bile terk etmemiş. Mesela. Akşamın son sünneti müekkede. Yasının ilk sünneti gayri müekked. Ara sıra terk etmiş. Yasının son sünneti müekkede. Hiç terk etmemiş. Anladım mı? İtikaf müekkede. Ne demek? Hiç terk etmemiş. Teravih müekkede ne demek? Hiç terk etmemiş. Müekkedelerde ne var? Müekkedelerde azap yok ama... Gayri müekkedelerde sevabı kaçırırsın. Azap da yok, azar da yok. Müekkedelerde azap yok. Çünkü vacip değil, farz değil. Azap yok ama azar var. Azar itap demek. Azar ne demek? Ey benim kulum, sen nasıl bunu terk ettin? Evliyaullah, ulemamız buyuruyorlar ki Mevla bir kuluna sen bunu niye yaptın diyeceğin diyor? Beni cehenneme atsın, kaç sene yaksın, tercih ederim. Yeter ki Allah'ımın azarını işitmeyeyim diyor yani. Çünkü Mevla'nın azarı diyor, azaptan beter yakar diyor. İnsan perişan olur çünkü. Yüce Mevla sana azar ediyor ya. Hıtap ediyor sana azar hitabı. Onun için, ha müvekkedelerinde kifaye meselesi. Şimdi teravihinin kifayesi yok. Teravide efendim e, hepimiz kılacağız. Ama işte hafta e, bir kifayelik var. Bu bir kolaylıktır. Nedir ki İşte bir mahalledeki camide birkaç kişi kalsa, bir kişi kalsa mahalleliği kurtarıyor pazardan. Ya bu ne demektir? Mahalleli ona yardımcı da olsun. Bir kişi aralarından ayarlasınlar. Bu 10 günlük konuşuyorum. Öyle bir gecelik değil. Öyle herkes bir gecelik, bir saat, üç saatlik kalıyor. Onu demiyoruz bu. Bu 10 gecelik, 10 günlük olanı konuşuyoruz müekkede. Öyle bir saatlik, iki saatlik de olur. Sebabı alırsın ama o sünnet-i yerine gelmez. Sünnet-i mülkede, işte 20'nin günü güneş batmadan girilendir. Ondan sonra da bayram gececi güneş battıktan sonra çıkılandır. Mökede budur. Güneş batmadan güneş batmadan girecek. 20'nin akşamı batmadan girecek. Ondan sonra da 29 çekiyorsa 29, 30 çekiyorsa 30. Onda da güneş battıktan sonra bitiyor çünkü o gece artık Ramazan'dan değil Şevval'in gecesi bayramın gecesi Şevval'in gecesi bayrama geçiyor o zaman çıkabilir ama ha iftarını evde de yapabilir o gece Çünkü güneş battı ya akşamı kılar çıkar yasaya yine cemaata döner o gece teravih yok zaten cemaati kaçırmaz ayrı dava sünneti müekkede budur e şimdi bunların efendim fıkıhlarda çok uzun yerleri var bizim Ramazan Şerif kitabımızda izah var orada malumat var ne kadar faydalı bir hadis-i şerifler var, faziletler var, anlatılıyor. İşte buradan esas geleceğim nokta neresi? Bu geceler ne kadar önemli, bu günler ne kadar önemli, bu son on gece, on gün ki, Kainat-ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar, efendim, yani herhalde sekiz Ramazan diye hatırlıyorum. Ee, yani Ramazan-ı Şerif, Medine dönemi, on senedir toplam zaten. Medine dönemi, ilk bir iki senede ee, Ramazan-ı Şerif'in e, farz olmasından evvel itikaf da olmaz. Çünkü itikaf Ramazan'la beraber başlamıştır. Bu itibarla vefat edene kadar Ramazan-ı Şerif farz edildikten sonra vefat edene kadar hiç terk etmediği bir sünnet. Demek bu geceler bugünlerde ne büyük bir gece var. O da Kadir Gecesidir. <gülüyor> Onun hayrından bereketten mahrum olan bütün hayırları kaçırmış olur. 13'ün bir insan bir senenin bütün karını, hayrını, bereketini kaçırmamak için bu gecelerde, bugünlerde mutlaka efendim dikkat etmeli, gayret etmeli ve böylece efendim mutlaka Kadir Gecesi'ne muvaffakat etmeli ve onda hayır dualara efendim e, nail olmalı, hayır dualar yapabilmeli ve kabul saatlerine denk gelebilmeli. Meleklerle musafaha edebilmeli. Bunun için sohbetleri kaçırmayın. Sohbetleri çok iyi dinleyin. İftar, sahur sohbetten birbirinizi haberdar edin. Hangi kelimede iddiatiniz var belli değil. Hangi sohbette sizi Kadir Gecesi'ne bir hayra bir salih amele irşad edecek Mevla? bizim Mevla konuşturuyor. Ben de başka bir şey hesap ediyorum. Hiç ona o konuya giremeden başka bir konudan çıkıyorum. Benim de hesaplı konuşan biri değilim. Çünkü bizi de Mevla konuşturuyor. Herkesi Mevla konuşturuyor ama biz burada size Allah Resulü'nün haberlerini, rivayetlerini, ayetlerini, hadislerini anlatmak için oturduğumuz için bize Mevla Teala size neler duyurtmak istiyorsa onları konuşturuyor. Size neler duyurtmak istiyorsa onları konuşturuyor. Biz de efendim kahvenin köşesinde oturup da dırdır konuşan biri değiliz. Biz de ayetten hadisten konuşan biriyiz. O bakımdan çok nasibiniz var. Allah azami derecede hissenizi azim eylesin. Amin. Bir ara veriyoruz. Birkaç dakika sonra Yeniden devam edeceğiz. Önemli bir katri vaat arz edeceğim inşallahürahman. Bismillah, elhamdülillah, salat ve selamu elâ seyyidina, ve alâ ve sahbihi Şimdi ilk bölümde beyan ettiğimiz üzere gecelerimizin, günlerimizin çok fazileti ve değeri var. Bu itibarla e, Hz. Ömer Efendimiz'den rivayet edilen bir e, hususu beyan edeceğim. Ondan sonra birkaç rivayette vaktim el verdikçe inşallah nakletmeye çalışacağım. Buyuruyor ki Hadis i şerif'te yani ...buyruluyor ki ste gazal müminu ne mifişeer Ramazan, bir mümin Ramazan ayında uykusundan uyandığı zaman yani yatakta da uyanmak oluyor yani kalkmak için değil de insan sağa salo denerken de uyanabiliyor Baker bir ses oluyor çekicien gün bir deprem oldu ee, yani ben tabi bizim buraya kayalıktır falan diyoruz ama ben hissettim yani sonra baktım iki kere olmuş bir şey oldum böyle. Allah derim. Benim öyle şeyim var. Panik olduğum zaman hep Allah derim. Ne diyeceğim başka? Ne diyeceğim Allah'tan başka? Kimimiz var? Ama uykuda da olsam öyle derim. Uyanık da olsam öyle derim. Ne çıksa başıma Allah derim. O ona ağzım öyle alışmış çocukluğumdan. Allah Allah Allah. Bir de zikir gibi yani böyle. Sade Allah'ta demem. Harbe gidiyormuş gibi yani. Allah Allah Allah. Bizim hanım da uyandı. Dedi. Ne oluyor ya falan? E dedim deprem oluyor. Dedi sen rüya görmüşsün. Dedim ben o kadar Rüyadaki depremden uyanacak kadar bir durumum yok. Ondan sonra ışığı açtım. Lambaya bak. Lamba sallanmıyor. E, lamba sallanmıyorsa bir şey yok. yok ya. Öyle değil işte. mer olmuş. Yani bir iki kere olmuş. Yalova'da açıklarında. işte bir üç nokta bilmem kaç olmuş. Bir de dört nokta dört olmuş. Bu dört nokta Dün akşam biz camideydik. mer dün akşam da olmuş. Dün akşam dokuzda... E, Dokuz küsurlarda falan. Allah'tan camideydik işte. Gidseydik camide gidecektik. Çok yere rastlamışık. Efendim. E, tabii şiddeti ufak. Üç falan bir şey ama. E, yani. E, akşam dokuzda dedi bana. Arkadaş dedi. Ben bizim camide fark etmedim yani. Bir gece evvel de dedim size ki. Bak deprem olabilir dedi. Bir gece evvel. Yani burada. Efendim. Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gecenin sahurunda geriye dönün kayıtlar meydanda. Ha ben evliya değilim. Keşfim açık değil. Gaybı da bilmem ama yani dedim ki gecelerin tabiatında eman yok. Hayyam'ın dediği gibi tab eman. gecelerin tabiatında güvence yok. Ne demek güvence yok? Her an her şey olabilir. Sabaha sağ çıkacağından kimse garantide değil demek. Gece'lerin tabiatı her şeyin bir tabiatı var. Gecenin tabiatında diyor, güvence vermek yoktur diyor. Her zaman tetikte ol diyor yani. Aniden gelebilir. Mevla bu refeminu mekrallah. Eveminu enyetun besne Gece uyurken azabımızın gelmeyeceğini nereden garantilediler? Bu ayettir. Ha gece geçti o zaman gündüz rahatız artık daha bir şey olmaz. Eveminu enyetun besme'dhuha. Bunun yerine kuşluk vakti oynaşırlarken, çarşıda, pazarda ha ha iyi yaparlarken azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular diyor. Dolayısıyla hiçbir dakikada eman diye bir şey yok yani. Burası dünya. O vazı oradan yapıyordum. Dünyadan istediğin kadar e, imkanların geniş olsa da her an her şey olabilir. Bir anda bittin dedim. Ya işte şey, şey Marmara depreminde neydi adam? E, 50 tane, 60 tane dairesi olan, apartmanı olan. 60 tane apartmanı olan adam var biliyor musun? 200-300 dairesi olan adam var. Sabaha fakir çıktı. Gölcük bölgesinde. Sabaha sıfır ve gidiyordu. Karavana da sıraya girmişti. Adam katır trilyonluk adam ama aç kalmıştı. Çalık çocuğu ölmüştü. Adam orada belediyenin veya neyse Müslümanların kurduğu bir kazan kaynattığı kazandan sıraya girmişti dilenci gibi. Bunları yaşadık biz gözümüzle gördük. Onun için sen neyine güveniyorsun yani? Burası dünya. Sen ahiretini kazanma bak. Her an hazırlıklı ol. Tetikte ol. Ondan sonra bak işte sabahında eşini insan birer uyuyorken ee, uyanıyor. Ramazan'da uyandığı zaman bazı kere işte ses oluyor. Sesten uyanıyorsun. Bazı kere deprem oluyor. Bir sallıyor. Depremde uyanıyorsun. Tabi ben dün gece ettim 21. gece Kadir gecesi olma rivayeti vardı cemaatle değil yani biz gece namazını kıldık cemaatle. Dün geceki 4 rekat nafileyi cemaatle kıldık. Ondan sonra bir dua ettim. Onu, yani çekimlerle kayıtlarda olmayan bir duadır. Orada onu istedim. Yani ya Rabbi buradan da şu şuna sevindim. Çünkü 7'den fazla bir deprem olma tehlikesi var. 7'den fazla bir deprem hem de böyle emin önüne şuraya buraya faatiye falan 16 kilometre Yani orada ta Gölcük'te olan Buradan e, ne diyeyim sana Beylikdüzü tarafını yıktı geçirdi. E, insanlar öldü. Bin kişi küsurda belki de İstanbul'da öldü o depremde. Yüzlerce kişi öldü. Yani toplam İstanbul civarında bin kişi öldü. E şimdi ta oradan buraya böyle oldu. Burasını düşün 16 kilometre Allah muhafaza ne Fatih Camii kalır, ne Yeni cami kalır, ne Beyazıt kalır. Hiçbir şey kalmaz yani. Çünkü o yeni kaplı bir şeye Oralara yeni kapıya vucatın buna falan 16 kilometre, bu çok yakın Allah muhafaza, acayip dua etmemiz lazım, çok yalvarmamız lazım 14 secdeler yaptık biz o zaman. Yine o zaman deprem olmadan ben 14 seydileri 7 ay evet. Kaç kere topladım cemaat 14 secde yaptı. Hiç depremin adı da yoktu. O zaman araştıran da yoktu hiç. Birisi görmüştü keşfi açtı, bana söylemişti. Ben onu keşfine itimat ettim. Ondan sonra deprem oldu zaten şaşırdık aldılar. Millet ondan çok dönüş yaptı. Tedler bu koca evliyam Ya ben evliya değilim diyorum sana. Ama Mevla haber gönderiyor. Birisi bir şey görüyor. Birisi bir şey görüyor. Ben sizinki gibi herkese hurafeci demem ki. Ben Müslümanlara inanırım. Ona göre tedbir alalım. Ne var on dört secde yapsak? Ne var dua etsek? Ne zararımız var? Olmadıysa zaten kardayız. Ya olursa? Ya biz tedbirli olacağız. Daha ihtiyatlı olacağız. En büyük tedbir duadır. Ben gidip fay hattını, şimdi bütün devletin bütçesi yetmez fay attığını düzeltme. Hadi düzeltsin Bütün bütçeyi versin Amerika'ya. İstediği kadar borçlanalım, Japonya'ya borçlanalım. Gelsin şufa yaptığını düzeltsin Kırılmasın bu. Hadi bakalım. Parayla olacak iş mi? Bu Allah'ın kudretine bağlı. Bu da ancak duayla durur diyorum sana da. Bu Ramazan Şerif'te dualar yüzde yüz kabul. Mübarek Kadir ne aramak üzere. Aradığımız gecelerdeyiz. Sen bundan nasıl zikretmezsin, dua etmezsin? Ondan sonra, efendim, birden gelir. Şimdi şey, biraz seviniyorum. Hani böyle 3.3, 4.4 3 falan. Hem de 3 kere oldu ilk bir günde. Bundan sevindiğim şu. Yani bu ara gazlar çıkarsa o zaman birikme azalıyor. Birikme azalırsa benim şey ben evvelce duandaşıyorum. Ya Rabbi sen bu gazı ara ara çıkart. Ufak ufak hasarsız. Hasar vermeden millet ara sıra bir uyansına böyle abi, abi, bir sallanınca ben derdim ya bir, bir sallantıda bir saf artıyor sabah namazları. ha O ufak sarsıntılarla hem kimseye hasar verme, kurban olduğum hem gazı böyle çıkar, birden çıkarıp da bizi yıkma Allah'ım derdim. Böyle dualarım var. Şimdi aynı duayı tekrar edelim. Yani bu az az olması biraz beni sevindiriyor. Çünkü neden? Kimsenin burnu kanamadan inşallah, kimsenin evi ocağının taşı tuğlası dökülmeden e inşallah bu gaz birikimi boşalmaya başlar. Çünkü bu birden kırılırsa 7'den fazla olur diyorlar. Yani Araştırmacılar bunu konuşuyor ben şey bilmiyorum. Onun için Allah Teala Hazretlerinden Çok yalvaram, dua edelim Dünyada evimizi ocağımızı yıkma Bizi evsiz ocaksız bırakma Biz bu evimizde ocağımızda ibadet ediyoruz Namaz kılıyoruz teheccüd kılıyoruz e, Hanımlarımız evde cemaat Namazlarını kılıyor cemaatsız biz cemaatlara Gidiyoruz camilerimizde kılıyoruz Ve böylece evimiz ocağımız Mahallemiz camimiz her şeyimiz Senin ibadetin için ya Rabbi Gayret edeceğiz, millete vaaz edeceğiz, davet edeceğiz, sohbetleri herkese ulaştıracağız. Herkese mesaj atacağız, telefon edeceğiz, iyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz. Çünkü yoksa toptan bela gelecek. Milleti haberdar etmezsen sohbet var, ayet var, hadis var. Bu millet cahil kalırsa siz eme lazım derseniz azap toptanınıza gelecek. Bu kesin. Ve tekû fitne telâ tûsî bennellezîn zâlemû minkum Sade içki içen, kumara oynayan, namaz kılmayan... ...oruç tutmayan, teravih kılmayan... ...azap gelse sade bunlara gelmez. Ya bunları seyreden... ...bana ne diyen, ne lazım diyenlere de vuracak diyor. Ve alemu ennallah şedidül akab. Ben hocamı invaz edemiyorum. O zaman mesaj atarsın. O zaman telefon açarsın. O zaman dersin ki bak şu kanalda... Lale gülde iftara bir saat kala... ...işte gece bir çeyrek, gece sohbet var... ...ahiret, cennet, cehennem... ...dünya neler anlatılıyor ne kardeşim Allah için dersin. O vazı ona sen yapmış olursun. Milleti mutlaka vaaz edeceksin. Ya vaaz edeceksiniz. Ya vaz edenlere efendim yardım edeceksiniz. Destek çıkacaksınız. Milleti o vaazlara delalet edeceksiniz. Vaktini saatini onlara devamlı bildirip onların da dinlemesini temin edeceksiniz. Radyo var. Arabadan da dinleniyor. Her yerde sohbet var. Ya Şimdi kolaylık oldu. İnternet var. İstediği zaman istediği vaazı açabiliyor. E sen millete niye göstermiyorsun niye öğretmiyorsun bari adam, millet uyuşturucu baronları bütün milleti uyuşturucuya hale, efendim, ulaşmışlar yasak olduğu halde bu kadar efendim yasak olan kumarlarda bu kadar insanlar gizli gizli toplanıyorlar kumar oynatıyorlar oynuyorlar herkes bu kadar yasak işte birbirine ulaşıyor adam buluyor çevre ediniyor milleti çoluğu çocuğu zehirliyor sen bu serbest adenen bas bas bağırıyoruz açıkça konuşuyoruz Eskiden ne yasaklar gördük biz ya? Radyo da var, de, dergi var, televizyon var, internetler var, var oğlu var. Sen bir insana şunu dinle bile demiyorsun. E bu bela gelir yani. Ve ben namaz kılıyorum diye de seni de es geçmez. Çünkü o fitneden korkun ki sadece şirk koşanlara, günah işleyenlere vurmaz. Diyor. Ya vaaz etmeyenlere de vaz edip de insanları o vazlara ulaştırmayanlara da vuracak diyor Allah. Ve alemu ennellahi şedidul akab. Bilin ki öyle Allah çok merhametlidir falan bize bir şey yapmaz namaz kılıyoruz demeyin. Bilin ki Allah azabı da çok şiddetlidir aynı zamanda ocağınızı yakarım diyor. Onun için dikkat edeceğiz. Bu vaazlara önem vereceğiz. Bu sohbetler başka şeye benzemez. Bu keyfi bir şey değil. Bu sohbetleri dinlemek yemek programı değil bu. İstersen izle, istersen izleme. Bu Bilmem, yarışma programı değil. Manyak manyak yarışmalar, kara erkek karışık, kuruşuk. Onlar zaten caiz de değil onları izlemek. Başları açık, bacakları açık, her tarafları açık, karı kız karışık. Onlar caiz de değil zaten. Mubah bile olsa bir yemek programı mubah. Diyelim bir erkek aşçı yemek alın. İzlemek zorunda. Değilse. Bunlar keyfi şeylerdir. Mubahlar keyfidir zaten. E caiz olmayan zaten günah. Caiz olmayan günah. Caiz olmayan hiç seyredemezsin. Caiz olanı da İster seyret, ister seyretme. Belgesel. bilirsin. Yemek programı seyretmeyebilirsin. Meşru bir yarışma var. Bilgi yarışması bilmem ne. Kumar değil. E mecbur değilsin. Dinleme. Ama bizim bu sohbetler ister dinle ister dinleme kabilinden şeyler değil. Mecbursun. Ahiret istiyorsan, cennet istiyorsan, yarın mezara gireceksen helali haramı bilmek zorundasın. Emiri yasa bilmek zorundasın. Ehli sünnet inancını bilmek zorundasın. Değilse cehenneme gitmek zorundasın. Beni de hiç ele kadar etmiyor. Beni ancak vaz etmekle mükellefim. Kapı kapı gezecek kuvvetim gücüm kalmadı. Sen de ne yapacaksın? Bütün milleti uyaracaksın. E ben hoca değilim. O zaman farzi kifaye Hocanın biri yaptı. E sen hoca değilsin. Senden düştü. Ne şartla düşer senden? Ne şartla düşer? O adam bu hocanın sohbetinin kanalını bilmiyor. Daha hala Alegül Gül TV'nin kurulduğunu bilmeyen halk var. Çok var. Yani şu anda bizi izleyen de çok var. Ona hiç şüphem yok. Ee, yani ilk ondayız, ilk neredeyiz bilmiyorum. Ona şüphe yok. Birçok kanalda olmadığımız halde yani, efendim, yayın organında olmadığımız halde yine en çok izlenenlerdeniz. Buna şüphem yok. Allah razı olsun sizlerin destekleriyle, dualarıyla, bereketleriyle. Ama, e şimdi birçok insan da daha böyle bir kanal olduğunu duymamış. Adam diyor ki ben internetlerden seni takip ediyorum. Ya diyorum devamlı televizyon var canlı canlı yapma ya diyor. Kimse bana bir şey demedi. O yanındaki dedi diyor ona ki e sen bilmiyor musun? O da ona diyor ki e niye demedin? Ben bunları yaşıyorum. Hava alanlarında yoldayız diye yaşıyorum. Uydurmuyorum yani yaşıyorum. Yani bir insana bile şu lale gül çıktı burada devamlı sohbetler var diyemeydiniz mi be? Yanınızdaki arkadaşınıza diyemediniz mi? Ya? Yazık günah. 20 gündür burada 40 tane sohbet oldu. Yani sırf yani yeni sohbet oldu, yepyeni sohbet oldu. Bu insanlara yazık değil. Niye acımıyorsunuz? Allah da acısın. Ne olur insanlara vaaz edin. Bu kadar hadis-i şerif rivayetler var. Bu sahurda yine anlatacağız ahiretten. Cennete girmek için neler yapmak lazım? O konuşulacak. İşte dünden kaldı. Yarım kalan dersi yapacağız, devam edeceğiz. Ne ilimler var ya. Allah istifade nasip etsin. Şimdi Ramazan'da bir insan uyandığı zaman. Nereden geldik, nerelerde? Hadisin başına başlayamadık. Bir yandan bir yana dönerken Yamazan'da şimdi geceler çok uyumuyor Kim? Gündüz doyuyorsun tabi sabah namazından sonra İşraktan sonra Ben de işraktan sonra biraz uzanmıştım o deprem olmasından sonra Yani işrak vaktinde geçmişti İşraktan sonra Efendim e, birden deprem oldu mesela şimdi E tabi ki olabilir Uyuyoruz diye günahkar değiliz ki meşru zamanda uyuyoruz yani gayrı meşru Namazı kaçırmadık hoş Kerahat zamanı değil yani uyku zamanıydı E uyduk Mevla ne yapar sen eğer ki namazını kılmışsan, zikrini yapmışsan, tespihlerini yapmışsan, öyle de yatmışsan, orada ölsen bile yine şehit olursun, göçük altında ölen şehit olur. Ama neden? E namazını kıldın diye. E Sence sabah namazını kılmadan yatmışsan, sonra da de 10'da 11'de depremde ölmüşsen. E ben şimdi sana, şimdi sabah namazını kılmayan adama, e yani kasıtlı kılmayandan bahsediyorum. Uyuyakaldı mazur olabilir. Kasıtlı kılmayandan bahsediyorum. E şimdi ben namazsıza da kolaydan şehit nasıl diyeyim yani? Namaz bu ya. En büyük farz. Adam Müslüman mı değil mi diye mezhepler arası tartışma var yani. Ben şimdi şehit demek de kolay iş değildir arkadaşlar. Onun için hep tetikte. Hiçbir namaz kaçırmadan. Uyu uykun geldi uyursun ne yapacaksın? Oruçlu insanlar uyumadan da hiç oruç tutamazlar. Nasıl tutacaklar ya 17 saat oruç hiç uyumadan? Uyusunlar. Ama namazlarını hem de cemaatla kılsınlar. Erkekler çok uçuyor. Kadınların rahatı yerinde. Evde çekiliyor, en köşeye kılıyor. Cemaat şartı da yok. Bu kadınlar var ya... Diyorlar ki bu İslamiyet bize biraz yan mı bakıyor acaba? Ne yan bakıyor be? Esas size düz bakıyor. Erkekler daha sıkıntıda. Erkeklerin çok mesuliyetleri var. Kadınların mesuliyeti az. Allah çok acıyor kadınlara ya. Kurban oldum. Cemaat mecburiyeti yok yani. Cemaat mecburiyeti ne demek? Erkeklerin olacakları yani bu cemaatsız kılmaktan. Neler çekecekler o cemaasız kılanlar? Öyle namaz kılmakta da kurtulamıyoruz, Biliyor musun sen? Ondan sonra yandan yana sağdan sola dönerken Allah'ı zikrederse işte Allah'ı zikretmek Dilinizi Allah şeyine alıştır. Bir uyandın sağa dönüyorsun. La ila illallah deyin dönüyorsun. Sola döndün uykudan ayındın. La havle ve la kuvvete illa Nasıl durumunuz uyku arasında? Hezeyanlar, savuranlar, uykuda konuşanlar, sövenler, sayanlar. Hiç uykuda dönerken sağa sola Allah diyenler duymamış. Işte. Çuvalıkoğlu Hacı Efendi gibi birkaç kişilerden rivayet geldi ki 15 dakikada bir şahadet getiriyormuş uykunun arasında. Biz nerede ya? Ya sağa sola dönerken zikrederse melek ona der ki "Kun baarakallahu fik ve rahimekallah." Allah sana rahmet ile muamele etsin. Yanımızda da melek duruyor biliyor musun? Biz uyurken de duruyor. Allah Allah hayır bereket versin. Kalkacak çünkü. Şimdi kimisi affedersin, e, çiçek kalkıyor. Ondan sonra yeniden geliyor yatıyor. Arada ne bir Allah der. Ne bi la ila der. E, yani ne bir şey. Veyahut da teheccüd kaçıyor. Sabah namazı geçiyor. Hiç alakası yok. Yeniden bu dozluma yatar. Hiçbir şey duymaz. Eğer diyor namaz niyetiyle kalkarsa yatak dua der. yaptığı yatak. Yattığın yatak zikrediyor. E, dua ediyor. Allah mahtelâhül furuşel. Ya Rabbi cennette yüksek döşekler ona nasip eyle diyor. Yatağın dua diyor. Yüksek döşekler ne mi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yüksek döşek. O döşek ne biliyor musun? 500 senelik mesafe kadar yüksekte. Kö bütün her tarafı altınlarla bezenmiş. Gaşiye suresinin tefsirinde bu geçiyor. Ne hadis-i şerifler, rivayetler var. O cennet döşeklerinin faziletleri hakkında tabii onların altınları, yakutları, zümrütleri o cennetin döşekleri. Elbisesi elbisesini giyiyor. İşte entare giyiyoruz, cüppe giyiyoruz, neyse şallar giyorsun. İnşallah pantol mantol giymiyorsunuzdur. Elbisesini giyiyor. Elbise dua ediyor. Allah'ım atih hüllel cennet. Ya cennet hülleleri nasip et. Cennet hüllelerini anlattık. Bir, bir günde bir saatte 70 renge giriyor. Sündüsten, işte buraktan ince ipek, kalın ipek. Ne cennet atlasları. Ona nasip et. Ayakkabısını gönlü halini, terliğimizi giyiyoruz. Terlik dua diyor. Allah Allah, hiç ben bunu düşünmedim bugüne kadar. Bu terliklere de bakmak lazım. Allah'ım sebbet kademeyi ala sırat. Ya Rabbi ayaklarını sıratta sabit eyle cehenneme düşürme diyor. Bu Ramazan'a mahsus ama. Her gece böyle şeyler yok. Bak Ramazan'da birkaç gecemiz kaldı, birkaç günümüz kaldı. Hep niyet, niyet, niyet. İlim, şuur. bilmeyen şuursuz olur. Şuursuz olan niyetsiz olur. Niyetsiz olan sevapsız kalır. Sen bunları bilmen lazım. Veletelâulen inne işte bardağı aldı eline, savur yapacak, su içecek, işte çay içecek. Yedûlû. Allahu mestekemin ekva bilcen. Ya Rabbi cennet küplerinden, kulpların kulplu bardaklarından içir onu ya Rabbi. Veletelâl Abdeste başladı, su dua diyor. Allahu teala irûne Ya Rabbi günahlardan, hatalardan arındır onu, tertemiz eyle onu. Su nasıl ki dünyada senin Kirini pasını temizliyor. Ahirette de dua diyor. Ya Rabbi bunu günahlardan temizle. Ve inkamü beyni edi illa teala edu'l-beyt. İki rekat olsun tehcit kılın. İz'alû fi buyûtikum min salâtikum ve lâ tettehidûha kubûrâ. Bukhari hadis şerifinde. Siz de diyorsunuz ki hocam efendim ya yatsı dedin kıldık. Teravih kılan zaten geçmişi oldu dedin. Teravih de kıldık. E cemaatle kıldın dedik. Gittik camide de kıldık. Sen şimdi diyorsun ki evde de kalk 2 rekat da teheccüd kıl. Ya bu kadar da olmaz. Yani o bir şey mi dedi ki? 12 rekat kılıyor adam bir, bir iki saat kılıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem 3 saat 4 saat kılıyordu. Yani iki rekat olsun kıl. Niye hadisleri ki Namazınızın bir kısmınızı da evine evinize ayırın. Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Nafile namaz içinde kılınmayan ev mezarlık gibidir. Karanlıktır, sessizdir, ıssızdır. Onun iki rekat mesela... savurdan evvel abdest aldın... ...ya hoca efendi şimdi nasıl abdest alayım... ...sahuru yiyeceğim zaten karnım karışacak... ...yine abdest tazele... ...canımız çıktı abdest tazelemekten Vücudum, vücudumuz çekti ya... ...sudan... ...suda kaldık ya senin yüzünde... ...ya arkadaş ne yapalım... E, ...abdest alırsın... ...istersen sahuru sonuna doğru 10 dakika kala bitirsin sahuru... ...o vakit abdest al yetiştir... ...istersen savurdan evvel olsun iki rekat... Kız, ...sen şey biliyorum sahuru rahat yemek istiyorsun... O sonra ezandan sonra da 5-10 dakika bir oturuyorsun, dinleniyorsun. Tabi taharetin var, istincan var, istibran var bunlar. O arada teheccüd kaçar. Kaçmaması için sen bence önce kalktığında çok zor olacak biliyorum. Ama iki rekat... <gülüyor> gündüz bin rekat kılmaktan hayırlı oluyor. O gecenin iki rekatı tamam teravihle kıyam oldu. Ben hadis-i şerife göre kıyam teravihdir. Ama iki rekatta da kılarsa... Ev Allah menevvir lehdo <gülüyor> o bina bina ya rabbi bunun kabrini nur ile ve vessaleh kabru kabrini genişle gözünün bakabildiği yer görüp görebildiği kadar genişle vezit <gülüyor> rahmet rahmetini ziyade ile yani senin kabrindeki nur için genişlik için dua alman lazım. Orada dua alıyorsun. Ve enzurullah alay ve kul işte Ramazanda en nihayet yatıp kalktıktan sonra şu işlemleri yaptıktan sonra İki rekatta namaz kıldıktan sonra Mevla sana bir kabul hakkı daha veriyor. Nasıl her iftarda müstecap dua var. Şimdi bak birkaç dakikanız kalmış. Yüzde yüz kabul olan bir duanız var. Biz dün gece kullandık. Cemaate de kullandırdım. Hepimizi birden Kadir Gecesi'ne bu sene mutlaka denk getireceğiz diye bir amin dediler. Ben de oruçluların hürmetine arada kaynayacağım. Onların duasını aldım. Yani ben de o duayı ortağım. Cemaatle ettik. Şimdi siz bir dua hakkınız var. Her iftarda var. Gece de teheccüd kılarsanız Ramazan'da Mevla rahmetiyle nazar eder. iki rekat kılsa bile selam verdiği zaman abdimin minke dua minkel icabe. kulum dua etmek senden kabul etmek benden ve minke sual ve minnen neval istemek senden vermek benden ve minkel istiğfar ve minnel gufran af istemek senden af etmek benden tertemiz oldun gitti. Yani bir sahurda seherde de Allah'ın huzurunda şöyle bir ayakta bir kıyamda dikilirse diyor. Bu müjdeyi alıyor. Tabii ki namazın her tarafı dua mı zaten esasen? Ayak takılarken de tabi dua ayetleri var. Rabbena atina bir ayettir. Ya bir ayet değil. Memnunum en yekulüde başlarsan bir ayettir de. Neyse bazı ayet Rabbena ve gibi sırf dua olan ayetler de var Kur'an. Ben şimdi Kur'an duaları diye bir kitap çıkarıyorum zaten. Hazırlıyorum Onlardan bakmanız daha kolay olacak. Kur'an'dan manasını direkt anlayamıyorsunuz. Yani bazı dua ayetlerini de ezberlersiniz. Bir satır, bir buçuk. Sırf dua. Rabbana gıfır li diye tek ayettir mesela. Böyle bir şeyler ezberlerseniz teheccüde kılarken hem de ayaktayken de dua yapmış olursun. Hem zamm Sure yerine geçer. Ne güzel işler var ya. Hem kısa hem kolay. Hem de dua ayetleri. Değil mi? şey ayetlerin de kendi aralarında faziletler var yani. Kendi aralarında. E şimdi tabii ki Firavun'a betto edilen ayetler Allah'a mededen ayette bir değil. Hepsi ayet değil mi? Hepsi ayet. Hepsi vahiy, hepsi Kur'an. Ama şimdi Firavun'un Firavuna lanet okuyan ayette her harfine 10 sevap var. Bu genel Kur'an'a vaat edilen müjdedir. Benkara harf Kur'an felev. Benkara eee elif lam felevu bi kull harfin 10 hasene. Bir harf okusa Kur'an'dan 10 hasene alır. Ona, ona O firavun hakkındaki ayeti de okusan aynı Hepsi aynı Kur'an hepsi Allah Ama Kulü ve Allah okursan ne oluyor? Üç kere okursan Bir bi hatim İzâ ile Kur'an'ın dörtte birine muadil e Efendim Kulyal kafirun İşte efendim, Dörtte birine muadil Elâ kuhut tekâsûr Bin ayete muadil Ne oldu şimdi? İşte onun için Ayetlerin aralarında Sevap bakımından fark var demek istiyorum Vahiy olmak bakımından fark yok ama sevap bakımından fark var. Onun için yani dua ayetlerinden bir şeyler ezberlerseniz o kitabı yakında çıkaracağım inşallah. O dua e, size, e, ailenize bin ezbacına, eşler eşimize, zürriyetimize değil mi? Rabbi ebli milledünke zürriyeten tayyibeynneke semiud dua. Bir satır bak çocuğu olmayanlar için ne kadar münasip. Veya çocuğu olanların çocuklarının hayırlı olması için. Züriyeti Tayyip'e nasip et bana. Tabii bu Yahya Aleyhisselam'ın duası. edersem Aleyhisselam duası olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Ama Kur'an ayeti olduğu için biz onları namazda okuyabiliyoruz. Hem sure yerine geçiyor yani. kırat yerine geçiyor. Tilavet yerine geçiyor. Hem dua oluyor. Hem ayakta, namazanda, teheccüdte. Şöyle bir iki ayetle kıldığını düşün falan. Çok güzel olur arkadaşlar. Çok şuur verir bize. Ameli salihe gayret edelim. Allah Teala fazl-ı kerem eyle kabule eylesin.